Mutlak kâmil olan Allah'tır. Tüm peygamberler ve gerçek Allah dostları, hatalı, kusurlu ve eksiktirler. Ve mutlak kâmil olan Allah'ın rahmetine muhtaçtırlar. Diğer taraftan Allah, sonsuz boyutludur, istediği her sonlu boyut formuna girebilir. Hatta sonlu boyutlu olan yaratılmışlar da, üstten aşağıya doğru istediği alt forma girebilme yeteneğine sahiptirler. Bir baş melek,